Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tekirdağ Saray'da 180 dönümlük ormanlık alanda ağaç kesimi başlamak üzere. Bölgede 3. Havalimanı'na malzeme üretmek için 100 hektarlık ormanlık alana maden ocağı izni çıkmıştı. Şimdi de Saray Orman İşletme Şefliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen ağaç kesim kararını safa alan Mahallesi'ne duyurdu. Şeflik muhtarlığa yolladığı yazıda kesim yapmak isteyen yurttaşların isimlerini yazdırmaları gerektiğini belirtti. Safaalan Mahalle Muhtarı Mehmet Özmen, bugüne kadar Safaalan Mahallesinde orman kesimi için hiç kimsenin ismini yazdırmadığını belirterek ormanlarımızın kesilmesine karşıyız dedi. Doğa harikası Cerrattepe'de maden ocağı açmak isteyen Mehmet Cengiz'in ortak olduğu İGA Havalimanı AŞ'nin 3. Havalimanı projesi nedeniyle yoğun tahribata uğrattığını söylenen Ağaçlı Köyü ve Işıklar Köyü'nün ardından gözler şimdi Tekirdağ çevrildi. İşletme 3. Havalimanına malzeme üretmek için Tekirdağ Sarayda Safa Alan Mahallesi'ndeki 100 hektarlık ormanlık alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan maden ocağı izni almıştı. Şirketin hazırladığı başvuru dosyasında faaliyet alanında açık ocak işletmeciliği yapılacağı belirtilerek granit üretimi için iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemiyle çalışılacağını ifade etmişti. Üretim malzemelerinin tamamının 3. Havalimanı'nda kullanılacağı bahsedilen dosyada hava havaalanı inşaatının ardından faaliyetin sona ereceği kaydedildi. Bakanlık şirketin başvurusuna 1 Haziran'da ÇED gerekli değildir karar vermişti. Bu izin kapsamında şirket ormanlık alanda dinamitlerle çalışabilecek. Saray Doğayı Koruma Derneği tabii ki bu karara hemen dava açtı. Hukuki süreç devam ederken şimdi İGA Havalimanı şirketinin Safaalan Mahallesi'nde ÇED gerekli değildir kararı alarak ormanlık alanda açmak istediği patlatmalı granit taş ocağı ve eleme tesisi projesi kapsamında ağaç kesim kararı ortaya çıktı. Saray Orman İşletme Şefliği Safaalan Muhtarlığı'na gönderdiği yazıda kesim yapmak isteyen yurttaşların isimlerini yazdırmaları gerektiğini duyurdu. Mahalle muhtarı Mehmet Özmen ise Buna sıcak bakmıyoruz. Ormanların kesilmesine vatandaş razı değil. Ormanlarımızın kesilmesine karşıyız. Köyümüz zarar görmesin bizden yapılacaksa uzakta yapılabilir diye konuştu kendisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni hizmet binasının devreye girmesinden sonra boş olan eski hizmet binasında yıkım çalışmalarına başlandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeterli güvenlik önlemlerinin olmadığı gerekçesi gösterilerek yıkım kararı alınan milletvekillerinin kullandığı eski halkla ilişkiler binasının yıkımı sırasında birçok ağaç zarar gördü. Alana giren ekskavatörler bina yıkımının yanında ağaçlara da zarar verdi. Alanda dikkat çeken bir diğer önemli husus da çalışan işçilerin baret, iş botu, iş yeleği gibi Önleyici güvenlik tedbirleri almaması oldu. Olaya sert tepki gösteren Ankara Milletvekili Nihat Yeşil 2 yıldır boşta bekletilen binalar yasama yılının başlamasına çok az bir süre kala yıkılmaya başlanıyor. Ağaçlar iş makinesi vasıtasıyla yıkılarak alandan gizlice çıkarılıyor. Yıkım alanında çok yakında bulunan çalışma odaklarında toz ve gürültüden dolayı çalışamaz duruma geldik. Camlar açılamıyor. Alanda büyük iş güvenliği eksikliği mevcut. Çalışan işçilerin iş güvenliği ekipmanları yok denecek kadar az. Baret, iş botu gibi temel eksiklikler var. Konu hakkında en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Karahan'la görüşüp çalışma alanına ait görüntüleri kendisine iletişim şeklinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsünde 2011 yılında hayata veda eden ödüllü mimarlardan Behruz Çinici'nin yenisi yapılana kadar milletvekillerinin çalışma ofisi olarak kullandıkları A ve B blokları bulunuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Albayrak Doğu Karadeniz'de 108 adet HES projesinin yapımından vazgeçilerek iptal edildiğini bildirdi. Milliyette yer alan habere göre CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun soru önergesini yanıtlayan Bakan Albayrak şunları söyledi. Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi DSİ genel müdürlüğü yetkisi dahilindedir. Doğu Karadeniz bölgesinde inşaatı tamamlanmış ve işletmeye alınmış 152 adet HES vardır. Bu hidroelektrik santrallerin kurulu gücü toplam 3639 megawatt. Şu an inşası devam etmekte olan 94 adet HES projesi de var. Ayrıca yapımından vazgeçilip iptal edilen 108 HES projesi vardır diye açıklama yaptı. Güneş'e yelken aç sloganıyla Türkiye'deki turuna devam eden Greenpeace'in efsane gemisi Rainbow Warrior Beşiktaş Kuruçeşme'ye demirledi. Gemide Güneşe Yelken Aç projesiyle ilk basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından Rainbow Warrior ya da Türkçesiyle Gök Kuşağı Savaşçısı'na gazeteciler gezdi. Türkiye yolculuğu 6 Eylül'de Bodrum'da başlayan ve ardından sırasıyla Seferihisar, Çeşme, Bozcaada ve Çanakkale'yi uğrayan Rainbow Warrior 3 İstanbul Boğazı'na demirledi. Geminin güvertesinde Türkiye'de 1 milyon çatıya güneş paneli kurularak elektrik üretimi yapılması için başlattığı Güneşe Yelken Aç kampanyasıyla ilgili açıklama yapıldı. Burada Greenpeace Akdeniz İklim ve enerji sorumlusu Duygu Kutluay. Amacımız ülkemizin güneş potansiyelinin altını çizmek. Biz ülkemizin güneş potansiyeline hazinemiz diyoruz. Türkiye güneş potansiyeli 2700 saatlik Avrupa'nın en zengin ikinci ülkesi. Peki biz bu potansiyeli ne kadar değerlendiriyoruz? Sadece 560 megawatt kurulu gücümüz var. Almanya'nın 1600 saat güneşlenme gücü var. Yani bizden 1100 saat daha az. Fakat kurulu gücü bizim 76 katımız. Ülkemizin enerji yatırımları açısından bir dönüm noktasında olduğuna inanıyoruz. Bizim artık yüzümüzü güneşe dönme vaktimiz geldi. Türkiye'de potansiyelimiz dünya lideri olmaya yetecek yükseklikte. Güneşe yatırım, bireysel tasarruf ülkemizin cari açığının azalmasına enerji bağımsızlığımızı da sağlayacak. Güneş enerjisinin daha sağlıklı istihdam yaratılması ve bağımsız güçlü bir Türkiye için gerekli olduğuna inanıyoruz dedi. Açıklamanın ardından gemiye basın meyuslukları gezdi. Rainbow Warrior seyir esnasında %80 oranında güneş enerjisi kullanıyor. Gemideki su ihtiyacı denizden arıtılmış suyla karşılanıyor. Gemi içinde sadece doğal ürünler yeniyor. Ve Rainbow Warrior'da 14 milletten 16 mürettebat var. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri